Bölüm 183. Belirli ayet ve sureleri okumaya teşvik. Hadis 1009. Ebu Said Rafi İbn Mualla Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi?" dedi ve elimi de tuttu. Mesceden çıkmak üzereyken ben, "Ey Allah'ın Resulü, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğretecektiniz." dedim. Bunun üzerine o sure Fatiha Suresi'dir ki her namazda tekrar tekrar okunan 7 ayettir ve bana verilen Kur'an'ın en büyük suresidir.'' buyurdular. Hadis 1010 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kulhüvallahü ehad.'' İhlas, suresi hakkında şöyle buyurdu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir Diğer bir rivayette de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu Sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz midir Bu durum onlara zor geldi de Buna hangi birimizin gücü yeter ya Resûlallah dediler. Bunun üzerine Efendimiz, Kulhüvallâhü ehad, allahüs samet, Kur'an'ın üçte biridir buyurdular. Hadis 1011 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, başka bir kimsenin, Kulhüvallâhü ehad, suresini tekrar tekrar okuduğunu duydu. Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme azımsıyarak haber verdi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu. Hadis 1012 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul ehad suresi hakkında Şüphesiz o sure Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdular Hadis 1013 enesten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre bir adam ben şu Kulhüvallahü ehad suresini seviyorum dedi. Peygamberimiz de şüphesiz ki o surenin sevgisi seni cennete sokar buyurdular. Hadis 1014 Ukbe İbni Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Bu gece indirilen ayetleri görmedin mi? Onların benzeri asla görülmemiştir. Onlar Kul euzü birabil felek ve kul euzü nas sureleridir. Hadis 1015. Ebu Said el Hudri'nin Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cinlerden ve göz değmesinden Allah'a sığınırdı. Nihayet, Muavvizeteyn, Nas ve Felak sureleri nazil olunca, bunlarla Allah'a sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı. Hadis 1016 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'da otuz ayetli bir sure vardır ki, o sure bir adama şefaat etti, neticede o kişi bağışlandı. O sure, Tebarekellezîbiyedihil mülk suresidir. Hadis 1017 Ebu Mesud el-Bedri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okursa o iki ayet o kimseye yeter o gecede gelecek kötülüklerden seni korur Hadis 1018 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi kabirler haline getirmeyiniz. Ölüler gibi Kur'an okumayı terk etmeyiniz. Şüphe yok ki şeytan, Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Hadis 1019 Übey İbn Kaptan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ya ebel münzir! Allah'ın kitabından, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha büyük olduğunu bilir misin? diye sordu. Ben, Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum âyetel kürsi ayetidir dedim. Bu cevap üzerine Efendimiz elini göğsüme vurdu ve bu ilim ve bilgi sana mübarek olsun, hayırlı olsun ey Ebu'l-Münzir buyurdular. Hadis 1020 Ebu Hüreyre'nin Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni, Ramazan'da toplanan zekat mallarını korumakla görevlendirmişti. Bir ara, bir adam gelip, yiyecek şeylerden avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim, dedim. O adam, Muhtaç birisiyim, bakmakla yükümlü olduğum çoluk çocuğum var, dedi. Ben de kendisini salıverdim. Sabah olunca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Eba Hüreyre, dün gece yakaladığın adam ne yaptı, buyurdu. Ben de, ey Allah'ın elçisi, o kimse ihtiyaç içinde bulunduğunu, çoluk çocuğunun olduğunu söyledi, ben de acıdım ve verdim. Deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat et, o sana yalan söyledi, tekrar gelecek buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine tekrar geleceğini anladım ve onu gözetlemeye başladım. Adam geldi, yine yiyecek türlü şeylerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine ben, şimdi seni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götüreceğim dedim. O adam, Beni bırak, muhtacım, çoluk çocuğum da var, bir daha gelmem, dedi. Ben de acıdım ve bırakıverdim. Sabah olunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana, Ya Eba Hureyre, dün gece yakaladığın o adam ne yaptı diye sordu. Ben de, Yasurallah bana yine muhtaç olduğunu Çoluk çocuğunun olduğunu söyledi: Ben de acıdım ve bırakı verdim dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "O adam sana kesinlikle yalan söyledi. Ama yine gelecektir buyurdular. Ben de üçüncü sefer gelmesini bekledim. Gerçekten de yine geldi. Ve yiyeceklerden tekrar avuçlamaya başladı. Ben de onu tekrar yakaladım ve seni kesinlikle Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim. Bu üçüncü ve son gelişindir. Bir daha gelmeyeceğine söz veriyorsun, sonra tekrar geliyorsun dedim. Bu sefer bana beni bırak. Allah'ın seni kendisiyle faydalandıracağı bazı kelimeleri. Ben sana öğreteyim, dedi. Ben de, Nedir o kelimeler, dedim. O, yatağına girdiğinde, ayet el oku. O zaman, senin yanında, Allah tarafından gönderilmiş, Devamlı bir koruyucu bulunur. Ve sabaha kadar, Şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yakaladığın o adam gece ne yaptı diye sordu. Ben de Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın beni faydalandıracağı bazı kelimeleri bana öğreteceğini söyledi. Ben de bırakı verdim dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: O kelimeler nedir? Ben de o kimse bana Yatağına girdiğin zaman, Ayet el kürsiyi başından sonuna kadar oku. Bunu okuduğun zaman, senin yanında Allah tarafından devamlı bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz, dediğini söyledim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat et, yalancı olduğu halde, bu sefer sana doğru söylemiş. Üç günden beri kiminle konuştuğunu biliyor musun? Ey Ebu Hureyre dedi. Ben hayır bilmiyorum dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o şeytandır buyurdular. Hadis 1021. Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kehf suresinin başından on ayet ezberleyen kimse, Deccal şerrinden korunmuş olur. Bir diğer rivayet, sonundan on ayet şeklindedir. Hadis 1022 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Cebrail, bir sefer, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken, gökten kapı gıcırtısına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail, bu şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayan, sadece bugün açılan bir gök kapısıdır. Oradan bir melek indi. Bu melek de bugüne kadar hiç inmemişti. Melek selam verdi ve peygamberimize şöyle dedi. Müjdeler sana! Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur verildi sana. Biri Fatiha suresi, diğeri de Bakara suresinin son ayetleridir. Bunlardan okuyacağın, her bir harfe karşılık sana sevap ve mükafat verilir.